ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هاذي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا فقوا الله حق تقاتلي ولا تموسلن إلا وأنتم مسلمون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 engelleri, tekfiri kişiden kaldıran sebepler. Geçen haftalarda hata ile tevil kavramlarını okumuştuk. En son haftamızda da ikraha okumuştuk. İkrah ile alakalı şu an yine konumuz devam ediyor. Tevil'in üçüncü engeli ikrah. İkrah ile alakalı sahabelerden Tabi'inden ve diğer alimlerden bayağı bir söz getirmiştik, bayağı bir kabil getirdik. Yine İbn-i Abbas'tan gelen bir rivayette diyor ki, takiyye ancak dil ile olur. Yani ikrah için zorlanılacak şey ancak dil ile olur. Bunu ise şu manada söylemiştir. Kişi zorlama karşısında diliyle herhangi bir şey söyleyerek kendisini kurtarabilir. Fakat eliyle başka bir insanı öldürmek kendisini kurtarabilir eliyle başka bir insanı öldürerek kendisini kurtaramaz. Her ne kadar ikrah altında kalırsa kalsın kendi canını kurtarmak için başkasının canına kıyamaz. Bunu daha önce işte geçen hafta söylemiştik. Yine İbni Mesud'dan gelen rivayetlerin arasında da var. Yani kişi ancak kendisiyle alakalı tehdidin tehditin ee, tehditle karşılaştığı zaman ancak ikrah altında ee, kalabilir. Yoksa başkasının üzerinden tehdit yapılırsa Yani işte babanı öldürürüz, çocuğunun kolunu keseriz, felancayı şöyle yaparız deyip e, bu işi yap deyip de onları öldürürse veyahut e, kendisine felancayı öldüreceksin, işte e, oğlunun kolunu keseceksin, babanı öldüreceksin gibi tehditler yaparsa bunlarla kesinlikle ikrah olmaz demiştik. <gülüyor> Hasan Basri rahimahullah diyor ki, müminin takiye yapması kıyamete kadar caizdir. Yani ne demek? Bu ümmete Allah azze ve celle bu ruhsatı vermiş. Böyle bir durumla bir kişi karşılaşırsa bu ruhsatı kullanabilir. Fakat Yüce Allah başkasını öldürerek kendi canını kurtarma şeklindeki takiyeye kesinlikle izin vermemiş. Yani sen kendi canını kurtaracaksın ama başka bir Müslümanı öldüreceksin. Böyle bir ikraf kesinlikle yapılmaz. Evet, şimdi sahabelerden, tabiinden ve diğer alimlerden rivayet eden kavilleri topladığımız zaman... Şu aşağıda gelen şeylerle ancak ikrah olabileceği çıkıyor. Aç bırakmak, yani bir kişiyi aç bırakmakla ikrah olabilir. Korkutmak, tehdit etmek, bağlamak, hapsetmek, dövmek. Bunların hepsi ikra altına girebilir. Ama hangi derecede bunların hangi derecede yapılmasıyla alakalı alimler arasında ihtilaf olduğu için biz burada dört mezhebin ikrahla alakalı görüşünü getireceğiz. Çünkü mesele içtihaba açık bir mesele. Yani geçen hafta okuduk bir kamçıyla bile yani bir kamçı karşılığında dahi ben ikrah alırım diyen sahabeler var. Onun için mesele içtihada açık, o dönemki olaylara açık olan mesele olduğu için biz bu konuda mezheplerin görüşünü getireceğiz. Artık onun üzerinden kendimize bir yol çizmeye çalışalım. Birincisi meseleyle alakalı Hanefilerin, Hanefi alimlerin görüşü. Hanefi alimler meseleyi ikiye ayırmışlar, ikrahı. Birincisi tam ikrah, ikincisi eksik ikrah. Yani tam ikrah ile karşılaşan bir kişi, tam ikrah altında zorlanan, cebredilen bir kişi her türlü e, gerekirse küfür sözü de söyleyebilir, küfür işi de yapabilir ikrah altındayken. Peki bu tam ikrah nedir? Öldürmekle, bir kişiyi ölümü ölü, öldürmekle tehdit edil, edilirse ikincisi organını, vücudundaki herhangi bir uzuvlardan organlardan birisinin kopartılmasıyla tehdit edilirse veyahut çok ciddi bir şekilde dövülmeyle, işkenceyle tehdit edilirse bu tam ikrah arasına girer. Yani tam ikrah e, oluşmuş olur. E, kişi böyle bir şeyle karşılaştığı zaman küfür sözünü söyleyebilir veya küfür işini, küfür amelini yapabilir. Ancak şu dört şey hariç. Hanefiler şu dört şeyi ancak yasaklamışlar. Birincisi Bir Müslümanı öldürmekle tehdit edilirse, yani felancayı öldürürsen kurtulursun diye tehdit edilirse yapamaz. İkincisi, zina yaparsan, işte felanca kadınla gidip zina yaparsan seni bırakırız deyip zorlanırsa yapamaz. Üçüncüsü, anne babasını dövmesiyle, kendi anne babasını dövmesiyle tehdit edilirse dövemez. Dördüncüsü de bir Müslümanın uzvunu kesmeyle tehdit edilirse, gideceksin felancanın uzvunu keseceksin ancak seni bırakırız diye bir tehdit altına kalırsa Kesinlikle ne yapamaz? Kesemez. Gerekirse ya kendisi ölür ya kendisinin uzvunu keserler. ve kendisi ağır işkenceler görür ama gidip başkasının uzvunu kesemez veya başkasını öldüremez. Buna cevaz vermemişler. Eksik ikrah da yani anlatılacak olan şeylerin kendisi üzerinde yapılması ve tehdit edilmesinden dolayı ikrah ruhsatının alınmadığı ikrah. Yani ruhsata ulaşmayan meselelerde Ne mesela? Kişinin hapsedilmesi, bağlanması, ölüme sebep olmayacak derecede dövülmesi. Bağlanması, hapsedilmesi, ölüme sebep olmayacak şekilde dövülmesi. Tabi bu hapsedilme ve bağlanma hususunda herhangi bir vakit zikretmemiş anekiler. Bunu mutlak olarak söylemişler. Yani bir sene de olabilir, beş sene de olabilir. Eğer şiddetli bir eziyet ve işkence yoksa kişinin hapsedilmesi ikra almasına bir ruhsat değildir diyorlar. Evet. Eksik ikrahın hükmü Hanefilere göre dediğimiz gibi e, eksik ikra, e, ikrahtan dolayı kişi maruz şey e, mazeretini bildirse dahi kesinlikle bu ruhsatı alamaz. Çünkü o dereceye ulaşması gerekir diyor alimler. Yani en azından şiddetli dövmeye veya işte e, bir uzvurun kesilmesine veya dürümeyle tehdit edilmesi gerekir deniliyor. Her malükarda Diğer mezheplerin de görüşü bu. Ruhsatı almayıp Ruhsatı almayıp işte yapılacak olan işkenceye Veyahut herhangi bir fiile sabretmekse Sabretmekse Bu daha faziletli ve azimet olarak Kabul ediliyor. Evet şafilere göre İse <gülüyor> Hanefilerden meseleyi Çok çok daha Kolay tutmuşlar. Çok çok daha böyle geniş tutmuşlar şafiler. Cebredilen şahsa göre değişeceği gibi zorla yaptırılması istenilen husustan husulda değişebilir. Yani zorlanan kişinin kendisine kendisi zorlanan kişilere göre bu hüküm değişeceği gibi ve zorlanılacak meseleyle alakalı da değişebilir. Hangi zorluk, hangi tehditler var, hangi cebredilme var? Onların hepsine göre diyor değişebilir. Genellikle kişiyi ağır bir şekilde dövmek veya uzun zaman hapsetmek Veyahut da malını imha etmekle tehdit etmek karşılığında kişi ikrahı alabilir. Yani bu onun için ruhsattır. Hanefilerde dövmek mesela girmiyor işin için Ama şafilerde dövmek giriyor. Veyahut böyle insanlar arasında çok şahsiyetli olan, insanlar arasında değerli olan biraz daha ve ömrü boyunca hiç ezilmemiş, ömrü boyunca hiç ve bu hususlara da alışık olmayan insanların hafif dayak yemesi de, hafif bir işkenceye tabi tutulması da diyor, onun için bir ikrahtır. Yani kimisi var, şöyle söyleyelim, yani bir fakir, bir fukara, bir miskin var ki hayatı işkencelerle geçmiş, açlıkla geçmiş, karnı hiç doymamış, bu adamın tabi tutulacağı işte o zorlamayla hiçbir şekilde hayatına bir fıtık yememiş, açlık nedir bilmeyen, gücü olmayan, tahammülü olmayan insanın ikrahı, ikisinin arasında diyor fark vardır. Onun için ikinci ikinci kısımda zikrettiğimiz ikrahta ufak bir dövme ile ufak bir tehditle dahi ne yapabilir bu kişi? İkrah altındaki o ruhsatı alabilir. Evet yine şafi mezhebine göre, şafi alimlerine göre kişinin anne babası gibi usulünü veyahut oğlu ve torunu gibi furuğunu tehdit edilmesi de bu ruhsatın alınmasına bir cevazdır. Yani daha önce söylemiştik başkalarının üzerinden tehdit edilmek ne yapılmaz? Ruhsat, şey e, ikrah olunmaz. Ama şafi mesafinde diyor ki eğer kişinin en yakın akrabaları yani anne babası gibi asılları veya oğlu torunu gibi furularıysa o zaman diyor. Onlar gene tehdit edilmişse yine ikrahı alabilir. Evet yine şafilerde de e, genel olarak şu iki şart olmaları olmak sizin ancak ikra alabilir. Bu iki şart olursa kesinlikle ikrah olmaz. Birincisi masum bir insanı öldürmekle tehdit edilirse, felancayı öldüreceksin diye tehdit edilirse. İkincisi ise zina etmekle. Yani zina edersen ancak kurtulursun diye bir tehdit edilirse kesinlikle <gülüyor> ne yapamaz kişi o ikrahı alamaz. Evet maliki alimlere göre ise bir insanı korkutmak, bağlamak, dövmek ya da hapsetmek ikrahtır. İmam Malik'e göre dövmekte veya hapsetmede belli bir sayı zikredilmemiştir. Yani beş gün, 10 gün, bir ay, iki, bir sene diye öyle bir sayı haps, hapis hususunda veyahut 5 sopa, 20 sopa diye herhangi bir adet zikredilmemiş. Dövmenin elem verici olması veya hapsetmenin mağdura sıkıntı vermesi yeterlidir. Yani kişiyi sıkıntı altına sokacak herhangi bir e, işkence veya eziyet veya dayak veyahut kişiyi gerçekten sıkıntı altına sokacak hapis de aynı şekilde bu hususta diyor. Mazur olarak, vursat olarak kabul edilir. Yalnız malikilerde şöyle bir ayrım var. Kişiden söylenilmesi isterilen küfür sözüyle alakalı tevil yapması gerekir. Yani mecaz kullanması gerekir. Diyelim ki peygamberi Resulü inkar et yoksa seni bırakmayız diyen kişiye tamam ben elçiyi inkar ediyorum deyip elçiyle başka İşte e, insanların elçilerini kastederek bir mecazi yola girmesi gerekir. İşte Allah'ı inkar et diyen kişiye tamam ben tapınılanı inkar ediyorum diye böyle mecazi terimlerle oyun oynaması gerekir diyor. Açık bir şekilde Allah'ı inkar et dediği zaman tamam ben Allah'ı inkar ediyorum demesi diyor caiz değildir. Yani e, mecazi lafızlarla diyor oynaması lazım. Resulü inkar et tamam elçi inkar ediyorum işte can elçisini kastettiğim. Allah'ı inkar et tapınılan, Allah'tan başka tapınılan e, hak olmayan mağbutlar da var. Onları kastederek işte ben tapınılanı inkar ediyorum gibi şeylerle diyor mecazi ifadeler kullanılması gerekir. Yine malikilerde de şafirlerde zikreden iki şart var ki masum insanı öldürmek ve zina etmekle karşı karşıya kalırsa insan ikrahı alamaz. Hanbellere göre ise İmam Ahmet bin Hanbel'den her meselede olduğu gibi yani çoğu meselede çoğu meselede olduğu gibi bu hususta da iki görüş zikredilmiş. İmam Ahmet bin Hanbel'in hadise bağımlılığından ötürü hadise bağımlılığından ötürü hadislere çok daha fazla hakim olmasından ve hırsındaki hadislerin sayısının çok olduğundan dolayı genel manada hep meselelerle alakalı iki görüş zikrediliyor. İki görüş zikrediliyor. Yani ney? Daha önceden bir söz söylemiş İmam Ahmet bin Hanbel, sonradan bir hadis bulduğu için başka bir söz söylemiş. Onun için bundan dolayıp genel manada iki söz rivayet edilmiş ki, bu meseleyle alakalı da İmam Ahmet bin Hanbel'de iki görüş zikredilmiş. Birinci görüş, sadece tehdit ikrahın gerçekleşmesi için yetmez diyor. Yani sadece salt bir tehditten ibaret bir şeyde kesinlikle ikrah gerçekleşmez. Zorlanılan kişinin dövülmesi, boğazının sıkılması yahut bacağının bükülmesi... Veyahut kafasının suya sokulması gibi işkencelerin bir bölümüne maruz kalması şart koşulmuştur. Tamam tehdit edildin, tehdit edildin ama bir fıtık dayak yemeden veya ufacık bir daha işkence görmeden tamam direkt ben ikra alıyorum diyeyim onların dediklerini, istediklerini söylemek diyor kesinlikle caiz değildir. Buna da işte Ammar bin Yasir gibi, Habbab bin Eret gibi sahabelerin kendilerinden istenilen kelimeleri söylemeyip işkenceler çektikten sonra en sonunda söylemesini delil getiriyor. Ammar bin Yasir radiyallahu radiyallahu en sonunda söyledi onların istediği kelimeyi. Yani en bütün işkencelere katlandı, artık dayanamayacak, tahammülü olmayacak dereceye gelince ne yaptı? O kelimeyi söyledi. Diyor ki bu tip yani belli bir sebat ve sabır gösterdikten sonra ancak ne yapabilir? İkrahı alabilir. Evet, ikinci görüş ise Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilen tehditler de e, yani boş olan tehditler veya dolu olan tehditler yani birisinin öldürümü, öldürümüyle alakalı veya uzurunun kesilmesiyle alakalı tehditler veya işte dayak gibi dövme gibi işkence gibi olan tehditler iki ne olursa olsun tehditler diyor ikrahtan sayılmıştır. İkrah kişinin öldürülmesinden veya ağır bir şekilde dövülmesinden korkması halinde gerçekleşir. Şimdi birinci görüşle ikinci görüş arasında ne var? İhtilaf var bir, birbirine göre. Birincisinde yani en azından şunları şunları şunları tatmadan kesinlik alamaz alamazız. İkincisinde ise yani salk bir tehdit dahi kişi için ikrar almaya bir ruhsattır. Yani bu iki görüşün arasını Hanbeli mezhebinde mutemet olarak e, itibar edilen İbn-i Kudame e, Rahimehullah o meseleyi biraz daha güzel bir şekilde açıklayarak sadece iki görüşün arasını buluyor. İbn-i Kudame Muhni'de şöyle diyor ki, Hanbelilerin en muhtemet fıkıh kitaplarından birisidir. Muhni. fıkı alimlerinin çoğunluğu bu görüştedir diyor. Yani e, İmam Ahmet bin Hanbel'in zikretmiş olduğu ikinci görüşle alakalı. Zira aslında ikrah tehditle gerçekleşir. Yani ikrah olması için bir kere tehdit olması lazım. Çünkü yapılmış olan işkenceler kişiyi kendisinden istenilen şeyi yapmaya zorlayamaz. Yani e, daha önce kendisine yapılmış olan işkenceler e, şu an kendisinden istenilen bir şey yapmak için kişiyi ne yapmaz zorlamaz. Onun için kişi bu işkenceleri tatmadan, bu zorluklara girmeden bir tehditle karşılaştığı zaman ne yapabilir diyor? Direkt o ruhsatı alabilir. Eğer ruhsat alma yönüne gidecekse, alma yönüne gidecekse herhangi bir işkence yapılmadan diyor, Bu sözü alabilir. Evet, insanı bir şey yapmaya zorlayan etken onun gelecekte uğratılmasından korktuğu işkencelerdir. Birinci görüş kabul edilirse ölümle tehdit edilen kişiye ruhsat verilmez. Yani birinci görüş kabul edilirse kişi ölümle dahi tehdit edilse belli işkenceler çekmeden kesinlikle ruhsat verilmiyor. Tehdit uygulanır, mağdur, öl mağdur ölürse, tehdit edilen kişi ölürse, Artık bundan sonra ona ruhsat tanımasının ne değeri kalır diyor İmam, e, şey, İbn Kudame. Yani onun için e, herhangi bir eziyet ve işkence çekmeden dahi böyle bir şey alınabilir demiş. Hanbeli mezhebinde ise muhtemet görüş budur. Yani genel manada baktığımız zaman meseleyi en fazla e, daraltan ve biraz daha meseleye hassas yaklaşan Hanefi mezhebi. Yani işkencesiz, tehditsiz basit dövmelerden dolayı ruhsatın alınmayacağını söylemişler. İkrah Meselesi tekfirle alakalı neden dolayı zikrettik? Yani ikrah altında bir kişi küfür sözü söylerse Veyahut küfre delalet edecek bir amel yaparsa ikrah altındaysa, ikrahın şartları da uymuşsa, uygunsa eğer O kişiyi kesinlikle hiçbir Müslüman, hiçbir kişi tekfir edemez Çünkü ikrah tekfire engel şartlardan birisidir Bunun ee, sahabe döneminde birçok örneği yaşanmıştır Evet Tekfirin dördüncü engeli, dördüncü engel olmasına götüren şartlardan birisi de cehalet. Cehalet meselesini bazı kitaplar ilk başta zikrettikleri de olmuş. Yani tek, tekfirin ilk engeli cehalettir diye zikredenler de olmuş. Veya farklı sıralarda zikredenler de olmuş. Biz burada cehaleti dördüncü sırada aldık. Yani tekfirin engellerinden dördüncüsü cehalettir. Şimdi cahillik yani insanın bilmemesi kötü bir haslettir, kötü bir vasıftır. Neden dolayı? Çünkü tüm masiyetlerin, tüm isyanların, tüm günahların başı nedir? Cehalettir. Yani insanın başına gelen tüm günahlar veya tüm belalar genel manada cehaletinden kaynaklanarak gelmiştir. Ve İslam dini ise her mümine her mümine cahillikten kurtulması için bir emirle gelmiştir. Yani her mümin yani iman ettikten sonra dinini yaşayabilmesi gerektiği kadarıyla dinini öğrenmek zorundadır. Hani onun için yani cehalet şundan dolayı diyoruz ki hani kötü bir vasıftır, iyi bir vasıf değildir. Niye? Çünkü insanın dinini yaşamasına engel olan bir vasıftır. Ama her ne kadar böyle bir vasıf da olmuş olsa cehalet e, tekfire engel olan şartlardan birisi olarak Ehli i sünnetin kabul etmesi Ehl-i bunu bu şekilde kabul etmiş. Cehaletin ortadan kaldırılması için yapılması gereken tek şey sorularla, dini, dini sorularla, alınan cevaplarla ve dini tedrisatla ortadan kaldırır. Yani cahil bir kişi ne yapacak? Soracak bilmediğini. Eğer bilmiyorsanız ne yapın? İlim ehline sorun diyor. Bilenlere sorun diyor Allah Azze Yani kişi cehaletini ya sorarak kaldıracak ya da öğrenerek kaldıracak. Yani alacak eline Allah'ın kitabını, peygamberin hadislerini, dini kitapları ne yapacak? Okuyarak, öğrenerek cehaletini kaldıracak. Aksi takdirde aksi takdirde tevhidin kendisine ulaşmasına rağmen hala daha kendisini cehaletten kurtarmıyorsa bir kişi, hala cehalete veriyorsa, tabirciyse kendisine bir şey öğretilirken kulaklarını tıkı tıkıyorsa, aman bana söyleme duymayayım, duyarsam mükellef olurum deyip, Biler cahilliğin üzerine gidiyorsa bu kişi kesinlikle mazur sayılmaz. Yani bir, bir kasıtlı olarak kasıtlı olarak cahilliğin üzerine gidiyorsa, cahil kalmak istiyorsa, kendisine bir şey söylendiği zaman kulaklarını tıkıyorsa, aman duymayayım, mükellef olarak kabul ederim sonra işte yapmak zorunda kalırım deyip cahalette doğru koşup ilimden kaçıyorsa bu kişi tabii ki mazur sayılmayacaktır. Şimdi ce cehaletin mazeret olup olmamasıyla alakalı gerçekten hani çok konuşulmuş, çok kitaplar yazılmış, tartışmalar yapılmış, insanlar birbirlerini tekfir etmiş, cedeller yapılmış. de ya meseleyi tamamen böyle geniş bırakıp tabiri caizse mürtepleri, müşrikleri, kafirleri dahi İslam çerçevesine girdirecek kadar cehaleti mazeret sayan bir grup çıkmış ortaya. Yani müşrik adam veya işte Hristiyan Yahudilere bile bunlar da cahil bilmiyor. Cahil olmasalar yaparlar mı? Böyle deyip onları dahi İslam dairesine sokmaya çalışan bir grup olmuş. Veyahut meseleyi çok daraltıp sadece ameli işler değil itikadi tüm işlerde dahi cehalet mazeret değildir deyip hiçbir şekilde cehaleti mazeret görmemiş herkesi de tekfir eden gruplar da ortaya çıkmış. Yani mesele İki yönlü de alimlerin arasında ihtilaf ve tenkit konusu olmuş. Ama bizim için önemli olan orta yolu bulmak. Ne meseleyi tamamen geniş bırakıp herkesi İslam halkasının içerisine sokmak ne de meseleyi çok daraltıp ehli, ehli kıble olan, Müslüman olan, işte Allah'a imana e, dair ameller ortaya koyan kişiyi kesinlikle İslam dairesinden çıkartmamamız gerekir. Onun için inşallah biz Ehli sünnetin cehaletle alakalı e, görüşünü e, benimseyeceğiz, öğreneceğiz, benimseyeceğiz ve itikadımızı buna göre yapacağız. Kafire Müslüman demeyeceğiz, Müslümana da kesinlikle kafir demeyeceğiz tabiri caizse. Şimdi meseleye inşallah cehaletle alakalı ayetleri inşallah sıralayarak başlayalım. Yani çünkü meselenin bilinmesi için cehaletle alakalı ayetlerin bilinmesi lazım. Çünkü bu ayetlerden dolayı cehalet mazeret olmuştur ve bir takım hadisler var. Evet en bariz en meşhur ayetlerden birisi ki ilk başta zikredilen, zikredilen ayetlerden birisi diyor ki Allah Azze ve Celle biz bir, elçi, e, biz bir elçi gönder gönderinceye kadar hiçbir topluma azap edecek değiliz. Bu İsra suresi 15. ayet. ayetin baştan okuyayım. Diyor ki Allah Azze ve Celle Kim hidayete ererse, hidayeti isterse o kişiyi diyor Allah Azze Celle, hidayete erdirir, hidayet bulur o kişiyi. Ve men dalla kim de saparsa kendi aleyhine sapmıştır. Kim de sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir kimse başkasının günahını ne yapmaz, yüklenmez. Ve Biz de diyor peygamberler uyarıcılar gönderinceye kadar hiçbir kavme, hiçbir kimseye azap edecek değiliz. Bu ayet peygamberler için gelir veya uyarıcıların için gelir İnsanların üzerindeki o cehaleti kaldırır onları bilgilendirmek için gelir yani onlarda bir cehalet söz konusu o cehaleti kaldırıp onları bilgilendirmek için gelir bu peygamberler bu görev ettikten sonra alacak Allah'a zezelza eder Niteki Nu aleyhisselam'dan tutun İsa Aleyhisselam kadar kadarhelap edilen tüm kavimleri tüm kavimlerin başına gelen başına gelen olay gibi Nuh Aleyhisselam geldi, anlattı, anlattı, anlattı, anlattı, onlardan cehaleti kaldırmak istedi. Onların çok azı müstesna hiçbirisi ne yapmadı? İlmi kabul etmedi, cahil kalmayı kabul etti. Allah Azze de onları ne yaptı, sonra azap etti, onları helak etti. Diğer peygamberler de kavimlerine aynı şeyi yaptılar. Allah Azze ve Celle onları, onların üzerinden cehaleti kaldırmak için göndermişti. Evet, bu birinci ayet. 2. ayette diyor ki Allahu Teala velau enna ehleknahum bi azab min qablihi biz onları daha önceki bir azap ile helak etmiş olsaydık ya biz onları daha önceden kendilerine hani herhangi bir uyarıcı peygamber gelmeden önce almış olsaydık laqalu şöyle diyeceklerdi rabbena levla ersalta ileyna rasulen fettebi'a ayatek min qabli an nell dilu ve ya rabbi sen bize şayet katından bir resul bir peygamber gönderseydin Biz böyle zelil ve böyle hakim olmazdık. Yani sen bize katından bir peygamber göndermiş olsaydın... ...biz bu hataları yapmazdık diyeceklerdi diyor Allah Azze Biz onlara peygamber göndermeseydik. Ama Allah Azze ne yaptı? Her kavme peygamber gönderdi. O zaman bu ayetten de biz anlıyoruz ki... ...yani cehalet neden mazeret oluyor? Peygamber gönderilmeden, uyarıcı gönderilmeden o insanlar mazeret bildirebilirler. Allah Azze ve onlar öyle mazeret bildirmesin diye peygamberler göndermesi o zaman ne, ne anlıyoruz buradan? Cehalet gerçekten buna engel bir şeydir. Mazeret sayılabilir. Peygamber göndermeseydi onlar Allah Azze ve Celle'nin aleyhine delil keşkil edebilirlerdi. Ama cehalet, mazeret, şey e, ama peygamberler gönderdiği için böyle bir şey söz konusu olmamış. Bu da Taha suresi 134. ayet. E yine e, Nisa suresi 164 ve 165. ayetlerde diyor ki Allah Azze ve Celle Ve rusulen kasas Nahhum aleykemminin kabri bundan önce sana bazı peygamberlerin kıssasını anlattık onların hayatlarını sana bildirdik varuslem nafsus Maek öyle peygamberlerde var ki onları sana hiç kıssa etmedik öyle peygamberler var ki sana hiç onlardan bahsetmedik sana hiç anlatmadık bir hadiste Oslar sellem diyor ki Kıyamet günü ümmetler teker teker Haşlı olurken peygamberler ümmetleriyle gelecek kimi ümmet kimi peygamber ufak topluluklarla gelecek kimi peygamber 10 kişiyle gelecek kimi peygamber bir kişiyle gelecek kimi peygamber de ümmetsiz gelecek. Yani peygamber Allah tarafından bir kavme uyarıcı olarak gönderilmiş, onları Allah'ın dinini anlatmak için göndermiş ama hiç kimse iman etmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Hiç iman eden olmamış peygamber yani. Yani tek başına gelecek peygamberlerden bahsediyor peygamber aleyhisselam. Allah Teala burada diyor ki biz bazı peygamberleri sana kıssa Nuh gibi, işte Salih gibi, İbrahim gibi bazı peygamberlerin hayatlarını sana bildirdik bir kısmını. Varu sulen lem naxsusu bazı peygamberlerin de hiç hayatlarını sana bildirmedik diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vekellem <gülüyor> Allah Musa teklima. Musa da Musa da Allah azze ve celle ile konuşmuştur. Rusulen <gülüyor> mübeşşirin Şimdi göndermiş olduğu peygamberlerin niçin gönderildiklerini ve hangi sıfatla gönderildiklerini söylüyor Allah Azze ve Celle. Onlar öyle peygamberlerdir ki mübeşşirine ve munzirine uyarıcı korkutucu ve müjdeleyici olarak gelmişlerdir. Yani insanlardan cehaleti kaldırıp, insanlara Allah'ı tanıtıp, onları cehennemle korkuturken cennette de müjdeleyici olarak gönderilmiştir bu peygamberler. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ اَجْجَةً Diyor ki niçin peygamberler korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderildi. İnsanlar daha sonradan Allah'ın aleyhine bil delil sunmasınlar diye. Ya Rabbi sen bize ne korkutucu gönderdin, ne müjdeleyici gönderdin? Gönderseydin böyle olur muydu demesinler diyor. Allah azze ve celle insanlara ne yaptı? Müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdi. L'alla yekun lin nas ala'llahi hujjatun Peygamberlerden sonra da böyle bir delil söylemesinler diye Allah Azze ve Celle peygamberlerini gönderdi. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle aziz ve hakimdir, güçlü ve hikmet sahibidir. Evet. Diğer bir ayette ise yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَهُ De ki hangi şehadet, hangi şey daha büyük şahitlik açısından daha büyük olabilir ki, daha yani en büyük şahitlik olabilir ki, Kulillahi şehî kulillahu şehîdun beyne ve beynekum Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve uhiye ileyye hada'l-Kur'an Bu Kur'an bana vahy yolunuyor. Liçin liundirakum bihi ben bu Kur'anla sizi uyarayım diye diyor. Dostlar sağ Yani Allah azze ve celle bana bu Kur'an vahy ediyor ben sizi uyarayım diye Ve men belak ve bana ulaşanı. Yani kime yani kime ulaşırsam onu bu Kur'an'la korkutayım diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor diyor. Bunu bana vahyetti. Gerçekten Allah'la beraber başka ilahların da bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki ben şahitlik etmem. De ki o ancak bir tek olan ilahtır ve gerçekten ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Burada ise Allah Azze ve Celle peygamberine diyor ki bu kitap bana size uyarmam için vahyolum dur de onlara. Onlara bunu bildir. Buradan anlaşılıyor ki peygamberler uyarıcı olarak insanlardan cehaleti kaldırıcı olarak gönderilmişler. Eğer böyle bir uyarıcı olmasaydı insanlar bunu mazeret olarak sunabilirlerdi. Bu da En'am suresi 19. ayetti. Yine Mülk suresi 8 ve 9. ayetlerde diyor ki Allah azze ve celle <gülüyor> <gülüyor> neredeyse onlar öfkelerinin şiddetinden çatlayacaklardı fikirlerini şiddetinden çatlayacaklardı kullemeyafi hafeucu her ne zaman e, o cehenneme bir grup bir bölük insan atılsa seelehum hazene o cehennemin bekçisi cehennemin nöbetçisi o insanlara sorar elem yet kum nedir size dünyadayken herhangi bir uyarıcı gelmedi mi diye hangi grup olursa olsun cehenneme atılırsa diyor ki o grupların hepsine ne yapacak cehennem beksi soracak. E nedir? <gülüyor> Size bir uyarıcı gelmedi mi? Qalu <gülüyor> bala. Onlar diyecekler ki bir bize uyarıcılar geldi. Bir bize uyarıcılar geldi. Kad <gülüyor> Bize diyor uyarıcı geldi fe <gülüyor> kezzebna. Biz onu yalanladık. Bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık. Wa qalu ma şey. Dedik ki diyor. Wa qulna şey. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani Allah'ın indirdiğini yalanladık. Allah'ın gönderdiğini yalanladık. Yani ne yapılar? Ceha, cehaletleri üzerinde ısrar ettiler. Cehaletleri üzerinde ısrar ettiler. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ Muhakkak ki siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz diyor Allah Azze ve Zellem. <gülüyor> Yine وَقَالِ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمٍ Cehennemin bekçisi cehennemin içindekiler için şöyle der. Udu'u şey cehennemin içindekiler cehennem'in bekçisine şöyle der. Yani cehennemlikler. Kime diyor? Malik'e diyorlar. Malik cehennem bekçisinin adı. Diyor ki Udu'u rabbekum yukhaffif anna yevmen minel adab. Diyor cehennem'in bekçisi diyor. Estağfurullah. Cehennem'in bekçisi diyor. Diyor ki Rabbinize dua edin de bugün sizin azabınızı birazcık ne yapsın? Eksilsin. Azabınızı hafifletsin. Rabbinize dua edin. Sizin azabınızı biraz eksilsin. Hafifletsin. Onlar qalu e ve lem İşte derler ki size apaçık bir şekilde ayetleri beyan eden, açıklayan peygamberler gelmedi mi? Qalu bilakis geldi diyecekler onlar. Qalu O zaman diyor çağırın. Yani istediğiniz kadar çağırın. İstediğiniz kadar yardım talep edin. İstediğiniz kadar azabınızın hafifletilmesini isteyin kesinlikle. Kafirlerin duasına icabet edilmez kafirler büyük bir sapıklık içerisindedir. Bu ayeti de aynı şekilde insanlardan cehaleti kaldırmak için Allah Azze ve Celle peygamberlerini göndermiş bunu bize bildiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine En'am suresi gerçi Hani bu bapta ayetler çok hepsini okumayalım. Enam suresi 155-157. ayetler burada mevcut almışız onu okuyabilirsiniz sonra. Çünkü aynı manada ayetler yani size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi biz onu yalanladık tarzda da ayetler. Ee, Zuhruh suresi 76-78. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler. Ve nadev. Onlar çağırırlar, nida ederler. Ya maliku. Ey malik. Ey cehennem bekçisi derler. Liyakdi aleyna rabbuk. işte Rabbin bizim hükmümüzü versin. Artık hani ne kadar yanacağız daha cehennemde. Sonumuzu getirsin. Bizim hükmümüzü versin diye nida ederler. Malik de onlara der ki cehennem bekçisi. Kale innekum makitun. Siz burada devamlı kalacaksınız. Siz burada ebedi kalacaklarsınız. Niçin? Lekad jinnakum bilhakkî. ولكن انك تركم الحق size hak olan size hak olan apaçık bir şekilde gelmişti siz onu kelih görüyordunuz size peygamberler kitaplar Allahu celle Allah Azze ve celali celle tarafından hak olan bir şekilde gelmişti siz onu kelih görüyordunuz diyor Allahu celle. Şimdi bu ve bunun gibi ayetler peygamberlerin, uyarıcıların geldikten sonra insanların hiçbir mazeretlerinin olmadığını göstermekte. bu Bunun gibi ayetler. Şimdi çok ayet var bununla alakalı. Bunların hepsi şunu bize bildiriyor. Eğer peygamber gelmeseydi, bir uyarıcı gelmeseydi insanlar mağdur sayılacaklar. Peygamber geldiği için, uyarıcılar geldiği için, insanları korkutan ve müjdeleyen müjdeleyiciler geldiği için böyle bir şeyin olmadığını bize gösteriyor. Bundan dolayı da kendilerine din ulaşmayanların böyle olmayacakları anlaşılmaktadır. Ne demek yani? yani madem ki Allah azze ve celle gönderdiği peygamberlerin üzerinde bu kadar duruyor. Yani peygamber göndermeseydik böyle yapmazdık diyorsa Allah azze ve celle bundan anlaşmıyor ki kendilerine din ulaşmayan insanlar da bundan dolayı mazur sayılacaklar. Yani mazeret onlar için e şey, cehalet onlar için mazeret sayılacak. <gülüyor> Tabi bunun tafsilatına geleceğiz. Mesela diyor ki Allah Azze ve Celle ayette mesela diyor ki Allah kimseye zulmetmez. Allah'ın kimseye zulmetmediğini söylüyor. Cehennemliklerin kendi kendilerine zulmettikleri daha sonra da cehennemin baş idarecisi olan Malik'e seslenerek azapların hafif, hafifletilmesini istedikleri Malik'in de onlara siz burada devam edeceksiniz. Size hak ulaşmıştı fakat çoğunuz onu kerih görmüştünüz şeklinde hitap edeceği zikredilmektedir. Yani tabiri caizse size sizin cahilliğinizi kaldıran, bugünü bildiren bir peygamber bir e, hak gelmişti. Siz de onu inkar etmiştiniz. Şüphesiz ki bir insanın zalim olabilmesi için kendisine peygamber davetinin ulaşması ve ona karşı çıkması gerekir. Yani Allah Azze ve Celle bir kişi bu ayette de aynı şekilde geçiyor. Zalim diye isimlendirmesi için ona bir uyarıcı ona bir korkutucu, onu Onun işte cahilliğini kaldıran birisinin gelmesi o kabul etmemesinden dolayı veya etmesinden sonra ancak zalim olarak isimlendirilebilir. Peygamberin daveti kendisine ulaşmayan ve o daveti bilmekten aciz olana nasıl zalim denilebilir diyor. Yani peygamber herhangi bir peygamberin daveti kendisine ulaşmamış. Din namına hiçbir, hiçbir şey duymamış. Tamamen yani insanlardan uzak bir beldede yetişmiş bu insanın diyor nasıl zalim olarak isimlendireceğiz. Evet. Meseleyle alakalı da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bazı hadisler var. Yani cehaletin mazeret olabileceğine, mazur sayılacağına dair. Birincisi hata kısmında okumuştuk. Ee, oğullarına işte ben çok günahkar birisiyim. Öldükten sonra vücudumu yakın, kül haline getirin. Onu sonra işte rüzgara savurun, denizlere atın. Ki umulur ki işte Allah azze ve celle benim vücudunu bir araya getiremez deyip bu işi yaptırıp Allah Azze ve Celle de kendisinin bedenini bir araya getirince ona soruyordu. Demişti ki niçin böyle yaptın? ya Rabbi senin korkundan ve Allah Azze ve Celle de onu affetti. Bunu örnek olarak getirmiş. Yani buradan adam cahildi. Neyden cahildi? Allah'ın kendisini diriltemeyeceğini zannediyordu. Yani Allah'ın kendisini dirilteceğinden cahildi. Cahil olduğu için burada diyor mazur sayılmıştır. Cehalet buna ne olmuştur? Mazeret olmuştur. Yine başka bir hadiste Rubey binti Muaviz e, radıyallahu anh Allahu ale Muhammed'in Muaviye'nin, Muaviye kızı olabilir. Muaviye kızı olabilir. Diyor ki: "Ben gelin olduğum, gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim düğün günüme geldi. Yani düğünüme iştirak etti." Ve seninle benimle otur diyor ki, e, senin benimle oturduğun gibi benim döşemin üzerine oturdu Resulullah O sırada bazı kızlarımız def çalıyor ve babaların babalarından Bedir'de öldürülen kimseler eee kimselere güzel sıfatlarını zikredip diyorlar. Yani bazıları işte o düğünden dolayı ellerine def almış, e, şiir söylüyorlar, şarkı söylüyorlar ve o esnada da bazıları işte eee Babaları Bedir'de şehit olanlarla alakalı güzel medhiyelerde bulunuyordu. Ta ki e, içlerinden birisi dedi ki evet içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var dedi içlerinden birisi. İçimizde yarın ne olacağını bilen yani gaybı bilen bir peygamber var. İçlerinden bir kız diyor böyle bir şey söyledi. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki böyle söyleme önceki söylediğin sözleri söyle buyurdu. Yani ne demek? Yani tamam sen işte şiir oku. İşte babanıza methiye yazın ama kesinlikle bir peygamberin gaybı bildiğini söylemeyin. İçimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var suçundan dolayı. bu Alimler diyorlar ki bu hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle o kızı azarlamadı. O kızı tekfir etmedi. O kıza sen kafirsin demedi. Öyle bir muamele yapmadı. Onu cahil gördü. Zannetti ki peygamber de gaybı bilir. O cehaleti ne yaptı onun üzerinden kaldırdı ve onu mazere sahibi gördü. Onun için bu meseleler yani insanın üzerinden hükmün kaldırılacağı, mazere sahibi olacağı meselelerden birisi. Yine Muaz bin Cebel radiyallahu anh ile alakalı bir hadis. Muaz bin Cebel radiyallahu anh Şam'dan geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme secde etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geliyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme secde ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için yaptın diyor. Diyor ki işte... Şam'daki o rahipler, rahipler ve papazlara oranın halkı secde etmekte. Sevgilerini bu şekilde belirtiyorlar. Papazlarını ve rahiplerini sevdiğini bu şekilde gösteriyorlar. Ben de sizin seni çok seviyorum ey Allah'ın Resulü. Onun için secde ettim diyor. Aleyhissalatu vesselam tabii kendisini uyarıyor. Ama bu hususta kesinlikle yani secde edilmeyeceğinden dolayı cahil olan, cehalette olan Muaz bin Cebel radıyallahu anhı Kesinlikle ne küfrüne hükmediyor ne de bu şekilde bir muamele yapıyor sadece onu orada e, secde edilmeyeceğine ona güzel bir diler Resulullah sellem aktarıyor. Bir de Ay Ayşe radiyallahu anh'ın hadisi var e, hatırlarsınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, Ayşe nöbetindeyken Ayşe radiyallahu anh'ın nöbetindeyken Allah azze ve celle tarafından kendisine bakideki Müslümanlar için mağfiret dilemesi rahmet dilemesi dua etmesi için emir geliyor. Resulullah sessiz bir şekilde yatağından çıkıp bakıya doğru gidiyor. Hazreti Ayşe radiyallahu anh da peygamberin sessizce ha hareketini görünce işte benim sıramı başka bir diğer bir hanımına verecek kuşkusuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ediyor. Yani işte benim nöbetimde benim sıramda başka bir hanımın yanına gidiyor düşüncesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte bakı mezarlığına gittiğini görünce orada işte Müslümanlara dua ettiğini görünce hızlı bir şekilde geri dönüyor. Koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakalanmamak için odasına giriyor, nefes nefese kalmış bir şekilde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ayşe bu halin ne diyor. Ayşe radıyallahu aleyhi ve tabi bir şey söylemiyor. Diyor ki ya söylersin, ya da gaybı bilen Allah diyor, senin alakalı bana haber gönderir. Öyle söyleyince, Ayşe radıyallahu aleyhi ve söylemek zorunda kalıyor. Ve o sözden sonra, Ayşe radıyallahu aleyhi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah gizli saklıyı bilen birisi midir? Yani Allah gizli saklıyı bilebilir mi? Yani her şeyi bilebilir mi gibisinden, Böyle bir söz söylüyor Ayşe radiyallahu anh. Bu hadisin takriben, yani ondan fazla rivayetleri var. Bazı rivayetlerinde bu fazlalık var. Bu sözünden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'yi ne yapıyor? Uyarıyor. Allah azze ve celle'nin gaybı bildireceğini söylüyor. Ve onu o şekilde cehaletinden dolayı kesinlikle ne yapmıyor? Ona küfür hükmünü kesinlikle vermiyor. Bu tip meseleler çok. Yani bu, bu tip hadisler çok. Yine demin okumuş olduğumuz ayetler de çok. Onun için meselede birazcık itinalı davranmak, mesele biraz daha ehli sünnet alimlerinin çizgisinde düşünmek hepimize gereklidir Onun için e, ilk şey, e, cehalet meselesini inşallah önümüzdeki haftalarda da e, açıklamaya çalışacağız. İnsanların en fazla ihtilafa düştüğü, en fazla tartıştığı e, birbirlerini tekfir ettiği bir mesele. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde bu konuyu anlamamıza bize yardım etsin ve haktan Hak'tan sapmamayı, hak üzere kalmayı hepimize inşallah nasip etsin. Subhanekallahumma